Ya he car car kötü bunu aklım almaz hiç Otoboku yargılarlar Bizi kötü algılarlar hatta ne yaparsan yap Memnun edemezsin kimseyi aynı anda Bir sürü saydım ama hiçbir bir türlü etmez fayda yani ne desem Boş istediğin kadar et beni linç Edemezsin beni parça pinçik Hain doğu etrafınca hınç. Aynı anda duyarlar övünç Derler şimdi kötü kaldı Düşman dolu önüm arkam Diyecek yok sucum artık Derim Allah'ından bu oh oh. Allah'ından bu Ben seni bulmadan önce Seni bulmadan önce Seni bulmadan önce Seni bulmadan önce, seni bulmadan önce. Derim Allah'ından Cam gibiydim kırdılar beni Keskinleştim oldum çok eskin iki kişiden fazla yok dostum Hepinizde saliyerik kompleksi Resmen içi ekşi işi eksik hepsinin Uğraşamam bile her günüm action elimde olsak duramazdın Elimde olsa sana verirdim aklımı Değilim aklı peki değilim aklı Alayı salat mı lan beynim aktı Heri doğru ne ki? kim tarttı Herkes bir şeyler der Allah'ından bu. Şart ama yememe baksinler takamam sizlere yakarım kanabis silahım müzikken olamam terörist Allah'ından bu oh, oh, oh. Allah'ından bu hey, hey. ben seni bulmadan önce seni bulmadan önce seni bulmadan önce seni bulmadan önce derim Allah'ımdan bu hey, hey, hey. hey, hey, hey. Ben seni bu madan önce, seni bu madan önce. önce. <gülüyor> ben seni bu maden maden maden önce, seni bu madan önce. Allah'ın <gülüyor> Altyazı M.K.